Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Wassallatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alehi wa sabbih. Waman sara la nihjihi waman ittabahu bi la yumid din. Rabbi shirahi cadr wa sili amri wa hulukta min lisan yfka hu qauli. Allahumma ma yafana bi bi Ya amma Geçen hafta söylediğimiz gibi inşallah bu hafta. Yeni bir ders silsilesine başlıyoruz. Geçen hafta biraz konumuzun dışında bir mevzu irdelemiştik. İnşallah bundan sonraki 5 hafta hüccet, hüccet nedir? E, kısımları nelerdir? Allah kullarına neyle ikamet etmiştir. Bu konu üzerinde duracağız. Kur'an'dan ve sünnetten delillerle en son dersimizde alimlerin bu meseleyle alakalı müşkilatlı olan sözlerinin izahına cem'ene gitmeye gayret edeceğiz inşallah. Her şeyden önce meseleye, önce hüccet kelimesi lügaten nedir? Kur'an'da kaç yerde geçmiştir? Bununla alakalı e, bilgileri aktarmakla başlayacağız. Ama dersimizin ilk nakli e, İbnül Kayymi Rahimeullah'tan olacak. İbnül Kayymi Rahimeullah, Allah kendisine rahmet etsin. Medar-ı birinci ciltte diyor ki, inne اِيَتِرَافَ abdi Şüphesiz kulun itiraf etmesi gerekir ki, بِقِيَامِ حُجَّةِ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın kendisine hücceti ikame ettiğini min لَوَازِمِ اِيْمَانِهِ Bu ikrarı da imanın lazımlarındandır, levazımındandır. Bunu ikrar etmesidir, kabul etmesi, itiraf etmesidir. اَتَاعَا بَعْدَ ذَلِكَ مْعَصَ Bunu itiraf ettikten sonra ister itaat etsin, ister isyan etsin fark etmez. Allah Azza ve Celle'nin kula hücceti ikame ettiğini kulun itiraf etmesi gerekir. Allah şeyha rahmet etsin. Yani açık bir şekilde meseleyi beyan etmiş. Zaten arada talihlarla anlatacağız inşallah ama ben sadece alim sözü olarak şu anda bunu nakledeceğim meseleyle alakalı ee, mevzumuz inşallah Kur'an-ı Kerim'de bu geçen lafızları irdelemek olacak. Hüccet lügatta ana burhan demektir. Delil demektir. Ee, Lügavi karşılığı olarak. Şeriatta ise hüccet delil, delilin diğer adıdır. Delilin diğer adıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de tam dört yerde hüccet kelimesi sabit olmuştur. Bunlardan ilk ve birincisi Nisa suresi 165. ayettir ki O da li'alla yakune linnâsi alallâhi hüccetun ba'da rüsûl Ta ki insanların Resullerden sonra Allah subhane ve teâlâya karşı hiçbir delilleri, hüccetleri olmasın ayeti kelimesidir. kerimesidir. İkinci ayet ise kul felillâhil hüccetil balighâ de ki, açık olan hüccet Allah'adır. فَلَوْشَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Eğer Allah dileseydi, hepinize hidayet ederdi. Bu de En'am suresi 149. ayettir. Üçüncü ayet, Şura suresi 15. ayet. لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ amalukum. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. لَا حُجَّ ve وَبَيْنَكُمْ Sizinle bizim aramızda hiçbir hüccet yoktur ayetidir. Dördüncü ayet ise Bakara suresi 15. ayettir. Favallu cuhuke kum şatrehu yakun yekuna linnas aleikum hüccah. Yüzünüzü nereye dönerseniz dönün onun yüzü o taraftadır ta ki insanların ona karşı size karşı hüccetleri olmasın ayeti kerimesidir. Yani hüccet lafzı Kur'an-ı Kerim'de bu dört yerde ne olmuştur kardeşler? Sabit olmuştur. Bir lafızla beraber o da hüccetuna yani bizim hüccetimiz demektir. Bu ifadeyle beraber bir yerde sabit olmuştur. O da En'am suresi 83. ayettir. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Ve tilke hüccetuna işte bu bizim hüccetimizdir. Ateynaha İbrahim aleyhisselam'e. Biz onu İbrahim'e verdik kavmine karşı delil olsun." diye. Ve Kur'an'da gene iki yerde hüccetuhum onların hüccetleri lafzıyla da iki yerde Kur'an'da sabit olmuştur. Bunlardan birincisi Şura Suresi gene 16. ayet-i kerimedir. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> يُحَاَجُّونَ O Allah hakkında delil getirenler var ya مِنْ بَعْدٍ مَسْتُج۪يبُ لَهُ هُجَّتُهُمْ dahidatun عَنْدَ Rabbihim O apaçık delillerden sonra onların Rableri katında hiçbir delilleri yoktur. Çünkü İbn-i Teymen'in dediği gibi hiçbir kavim olmasın ki yaptıkları batıla ve şirke delil getirmiş olmasınlar. Allah'ın apaçık hüccetleri varken diyor Allah hakkında Allah'ın etbağına, hizbine mi onlar hüccet getiriyorlar? Ve saniye ikinci ayeti kerime bu lafızla geçen: "Mekane hüccetuhum." Onların hücceti şuydu. "İlla en kalu e'tina e'tu bi eba'ina in kuntum Onların hücceti, delilleri şuydu ki eğer sadıksanız babalarınızı getirin ayet-i kerimesiydi. O da Câsiye Suresi 25. ayette. وَهُوَ مَا نَتَنَاوَ لَهُ بِالْتَفْصِيلِ مِنْ خِلَالَ اَقْوَالِ müfessirin Bu bölümden sonra da müfessirlerin bu ayetleri nasıl tefsir ettiğini e, kısaca anlatacağız. Ve sonra konumuzu irdeleyeceğimiz meseleyi beş ana başlığa ayıracağız. Ve her hafta bir tanesini işleyeceğiz inşallah. Ve beş haftada Allah subhanahu wa ta'ala takdir ederse Allah subhanahu wa ta'ala nasip kısmet ederse İslam'da hüccet nedir? nasıl kaim olunur bu gibi meseleleri ne yapacağız irdeleyeceğiz inşallah bunlardan birinci ve ikinci bunlardan ilk ayet Nisa suresi 165. ayet az önce okuduğum gibi Rüssülümübe şirine ve munzirin. biz Resuller gönderdik elçiler gönderdik onlar müjdeleyiciler onlar korkutucular ve Allah yakune linnasi tak ki insanların şu ala hüccetin بعدe Rüssül Resullerden sonra bir hüccetleri olmasın delilleri olmasın Vakan Allahu azizzan hakime Şüphesiz Allah azizdir Şüphesiz Allah hakimdir İbni kesir Rahimehullah bu ayeti tefsir ederken diyor ki biz müjdeleyici ve korkutucu olarak Resuller gönderdik yani yubeşirun hemen ata Allah kim Allah'a itaat ederse onu müjdelerler Vattebe bil hayırat, Hayırlara tabi olup onun rızasına koşanları müjdelerler ve yünzeri ona men emrihi emrine muhalefet edenleri de korkuturlar. Waked ve Rüssül ihibil azab Peygamberleri yalanlayanları ve onlara tabi olmayanları da azapla ceza ile korkuturlar. Li allah yakuna linnase ala hudjetin be'adır Rüssülî Ta ki insanların resullerden sonra Allah'a karşı delilleri olmasın. Ayetin bu lafzını şerh ederken diyor ki: "Ennahu Taala enzele kutubehu, Allah kitaplarını indirdi. Ve ersale rusulahu, peygamberlerini gönderdi bil beshareti ven nezara. Yani müjdelemekle ve korkutmakla. Ve bayyana ma ve yarra. Sevdiği ve razı olduğu şeyleri beyan etti. Mimma ve yebba." Kerih gördüğü, yüz çevirdiği şeyleri de beyan etti. Li Allāyap kalim limuatte özran, buraya dikkat edin. Hiçbir özürlünün özrü kalmasın diye Allah bunu böyle yaptı. Keme kalat aana Allah'ın dediği gibidir diyor İbn Kesir. Walau anna ahlak nahum bi azabim min kablihi. Eğer Allah hüccet göndermeden önce onları azap etse idi, la <gülüyor> diyeceklerdi ki o müşrikler. رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِنَيْنَا رَسُولًا Ey Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. فَنَتَّبِيُ min مِنْ an اَنَّ ذُلَّ وَنَغْزَا Sen bizi zelil etmeden, bizi rüsvayla düşürmeden önce biz de o Peygamber'e ve o Peygamber'in getirdiği ayetlere keşke tabi olsaydık diye Allah'a itirazda bulunacaklardı diyor. و كذا <قَوْلُهُ> Gene Allah'ın şu sözü de bunun misalindendir ve laula en tusibehu musibetun bima kattamat eğer diyor onların elleriyle kazandıkları musibetler olmasaydı onlara o yazılanlar isabet etmez ayetini getiriyor ve devamında İbn Kesir rahimehullah şu sahih hadisi naklediyor vakat tebetu fi's sahihayn Buhari ve Müslim'de sabit oldu şu hadis an İbn Mesud radiyallahu anhu قال. İbn Mesud radıyallahu anhu dedi ki: "Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "La ehade aghyiru min Allâh. Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Min icli zâlike harramal favâhis mâ zahara minhâ ve mâ O yüzden Allah gizli ve açık bütün fuhşiyatı haram kılmıştır kıskançlığı sebebiyle. Ve lâ ehad uhibbu ileyhil madhu min Allâhi azze ve celle." Allah'tan daha çok övgüyü seven kimse yoktur. Min اَجْلِ ذَٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ Bu yüzden nefsini övmüştür Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا أَحَدَ أَحَبَّ اِلَيْهِ العذر. Allah'tan daha çok özrü seven yoktur. مِنْ min مِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ بَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّر۪ينَ Bunu Allah sevdiği için özrü, bunun için peygamberleri, Müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Yani hüccetini korkutan ve müjdeleyen peygamberleri göndermekle Allah subhanehu ve teala kullarına özrü kaldırmak, özrü kesmek için Allah subhanehu ve teala gönderdi. O yüzden İmam Belbihar rahimallah şerhi sünneye başlarken daha ikinci maddede e, İb Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhudan şu sözü nakleder. Ömer der ki Kur'an geldi, hüccet geldi, özür kesildi. İmam Berbahar-i sünnesine bununla başlar. Gene, <gülüyor> tabi i̇bn Kesir'in sözleri burada biriktiği birinci yıl 588. sayfada İbn-i Kesir rahim bu ayet hakkında, Nisa suresi 165. ayet hakkında bunları söyledi İkinci ayet olan, az önce naklettiğimiz züccet kelimesinin geçtiği En'am suresi 149. ayeti kerime, ''Kul de ki, felillahil hujjatul baliga'' yani, Açık olan, balih olan hüccet Allah'a aittir. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Allah dileseydi, hepinize hidayet ederdi. Allah irade etseydi, hepiniz tevhid üzere olurdunuz. Ama Allah bunu dilemedi. Allah insanların ihtilaf etmesini diledi. يَقُولُ <gülüyor> الْقُرْتُ بِرَحِمَهُ اللّٰهِ Kurtubi Rahimullah o güzel eserinde bu ayeti kelimi şerh ederken de ki hüccetin tamamı Allah'a aittir lafzı için Ey اَلَّتِ تَخْتَعَ عَذْرُ الْمَحْجُجُ وَتَزِيلُ الشَّكُّ عَمَّنْ نَظَرَ ف۪يهَا Bu öyle bir hüccettir ki diyor, özrü keser hüccet getiren adam için ve ona bakan adamın da şüphelerini yok eder. فَهُجَّتُهُ الْبَالِغَىٰ Allah'ın ulaşmış olan hücceti alâhâza tebeyyünuhu ennehu'l-vâhidi ve irsaluhu'l-rusul vel-enbiya. Allah azze ve celle'nin vahdaniyetini beyan etmesi, peygamberleri ve resulleri göndermesi, fe beyyana't tevhidi binazri fil mahluqat mahlukatta yarattıklarına bakmakla tevhidini görmek, göstermek ve beyan etmektir. Ve ayyada rusule bil mucizat resulleri mucizelerle desteklemesi ve elzama amrahu kullu mukellefin her mükellefe de emrini ilzam etmesi, dayatması, zorlamasıdır diyor ve yekfi fi't taklif en yekuna'l abd bihaythu lov arada en yef'ala ma amarah bihi la Kurtubi rahimeullah burada diyor kula diyor teklif olarak burada yeterlidir ki Allah azze ve celle'nin irade ettiği şeye imkan bulduktan sonra onu yapmasıdır ve burada ayete dair yaptığı şerhleri izahları bitiriyor İbn Kesir rahimeullah şunun naklediyor Galat Dahak Dahak dedi ki diyor la huccete li ahadin asallah Allah'a isyan eden hiç kimsenin hücceti yoktur ki velakin lillahi'l hucce'tul baliğati ala ibadihi. Allah şüphesiz ki o Allah isyan ettiği noktada kullara hüccetini ulaşmış ulaştırmıştır diyor İbni Kesir Rahimullah. Naklettiğim 3. ayeti kerimede de lene amaluna ve lekum bizim amellerimiz bize sizin amelleriniz size la hucce'te beyne na ve beynekum sizinle bizim aramızda hüccet yoktur lafzıda da bu Şura suresi 15. ayet-i kerimeydi. Kurtubi bunu yorumlarken diyor ki: "Nusihat bir kavlihi." Bu söz nes olundu. Yani bu ayet-i kerime hükümden nes olundu. Hangi ayet-i kerimeyle beraber? "Katilullezine la yu'minun billahi ve la yevmil akhir." Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle beraber savaşın ayet-i kerimesiyle nesh diyor. "Kale mucahid, mucahid dedi ki ve ana" Sizinle bizim aramızda hüccet yoktur kelimesinin manası la husumete baynana ve baynakum sizinle bizim aramızda düş husumet yoktur. Vakil denildi ki leyse bi mensuh ayet mensuh değildir. Yani neshedilmemiştir. Hükmü kaldırılmamıştır. Li enel barahin kat zaharat. Çünkü deliller zahir olmuştur. Vel hucet hüccetlerin hepsi zahir olmuştur. Kat kamet felem yebqa illa el Hüccet zahir olduktan sonra, hüccetler, deliller kaim olduktan sonra geriye kalan tek şey illel inat. inattan başka bir şey değildir. Ve ba'del inat, inattan sonra la hüccete ve la Orada delil de olmaz, tartışma da olmaz. İnat varsa orada taraflar birbirlerine hüccet getiremezler. Ve sözlerini burada İmam Kurt-u rahim Allah ne yaptı? Tamamladı. Ve dördüncü ayeti kerime gene hüccetin geçtiği. Vatil ke hüccetun ateynahı İbrahim. Bu bizim hüccetimizdir, biz delilimizdir İbrahim'e verdik ayeti kerimesi içinde kurtu biliyor ki. Tilke işaretun Cemi ihtiyacatihi. Hatta khasa ve galbahum bil hüccet. İşte Allah burada işaret etmiştir ki bütün peygamberlere hüccet getiren müşrikler ki onların her dönemde hüccetleri değişmiştir, her dönemde bahaneleri değişmiştir. Her dönemde mazeretleri değişmiştir. Muhakkak mazeretler ve bahaneler getirmişlerdir. İşte Allah burada İbrahim'in hüccetine işaret ederekten onların getirdikleri hüccetlerin batıl olduğunu ve onlara karşı husumette peygamberin delille galip geleceğini beyan etmektedir diyor. Ve İbni Kesir Rahimullah bu ayeti kerimede diyor ki bu bizim İbrahim'e verdiğimiz hüccetimizdirden kasıt وَجَّهْنَا هُجَّتَهُ عَلَيْهِمْ Yani İbrahim'in hüccetini biz onlara yönlendirdik. Yani onlara ikame ettik ve ulaştırdık demektir. Ve 5. ayet-i kerime az önce okuduğum, o da Şura suresi 16. ayet. Ayet-i kerime uzun olduğu için mealini verip geçeceğim. O Allah hakkında sana hüccet getirenlerin hücceti batıldır ki Allah'ın apaçık hüccetlerinden sonra hüccet yoktur. Onlara gazap vardır, azap vardır ayet-i kerimesi içinde. Diyor ki, وَكَنَ ne يَكُولُونَ Müşrikler diyordular ki gelip, muvahhidlere, tevhid ehline, sahabeye, peygamber ve etbana gelip diyordular ki müşrikler. اَيُّ الْفَرِقَيْنِ خَيْرٌ wa وَاَحْسَنُوا <نَذِيَّا> نَد۪يَّ İkimizden hangi fırka daha hakka yakın, hangi fırka daha doğru diye müşrikler gelip konuşunca, Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimeyi indirdi ki, yani o apaçık Allah'ın delilleri varken onların getirdikleri hücrel bir değeri yoktur ifadesinden sonra ey yani le tebte leha keşeyi yazılan mevdu ehhi bir şey yerinden izale olduktan sonra nasıl ispatı mümkün değilse tevhidin hücceti peygamberler ve kitaplarla müşriklere ikame edildikten sonra da onların getirdikleri hiçbir hüccetin hiçbir delilin tıpkı bir şey yerinden zail olduğu gibi, gittiği gibi nasıl yerine subut ettirilemezse, aynı şekilde müşriklerin delilleri de şirklerini subut ettirmez diyor ee, İmam Kurtubi Rahimallah. Allah kendisine rahmet etsin. Ve 6. ayeti kerime Casiye 25, yani Casiye suresi 25. ayeti kerime kerime. وَاِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمَ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Onlara delillerle, yinelerle ayetlerimiz okunduğu zaman, Makana hüccetühum <هُجَّتُهُم> o müşriklerin hücceti şu demekti: İlla anقالوتوو بآباءنا İn kuntum sadıqiin. Eğer sözünüzde sadıklarsanız bize babalarımızı getirin söz, sözüydü Yakulur kurtu bir rahim ola. Fein kuld. Eğer dersen ki diyor: Limsun miyakavlham hüccetum öylese bir hüccetin. Allah bu ayeti kelimede neden hüccet lafızını değil bir hüccetin lafızını değil de hüccetün lafızını kullandı diyor. Çünkü diyor onlar Getirdikleri delili yerine koymadıkları için, delil yerli yerinde olmadığı için ve o delil onları helak ettiği için bu hakiki manada olmadığından dolayı Arapçada bir ifade usuludur. budur. Allah subhanahu wa bir hüccetin şeklinde değil, hüccetin şeklinde ayeti i kerimede bunu açık bir şekilde beyan etmiştir diyor. Bunlar dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de hüccet lafzının geçtiği ayetlerdir ve bu ayetlerin kısa bir şekilde... Manasının anlaşılması için müfessiller tarafından yorumlanmasıdır. Dersin mukaddimesinde de söylediğim gibi hüccet mevzumuz, hüccet meselemiz beş ana başlığa ayrılacak. Bu başlıklardan bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin bütün yarattıklarına hüccetini kat'i bir şekilde, kesin bir şekilde subut ettirdiğidir. Bu kendi arasında başlıklara ayrılır, o da dört başlıktır. Birincisi, fıtratla Allah Azze ve Celle'nin hüccetini ikame etmesidir. İkincisi, kevni ayetlerle. Kevni ayetlerle. Nedir kevni ayetler? Yerlerin ve göklerin şekli, nizamı, düzeni. Bunlar kevni ayetlerdir. Kevni ayetlerle hücceti ikame etmesidir. Üçüncü başlık, Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri göndermesidir ki sonuncuları Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemdir Dördüncü kısım başlık ise, <gülüyor> kitapların indirilmesidir. Bu dört bölümde de Allah Azze ve Celle'nin kesin olarak hücceti kaim kıldığına, ikame ettiğine ispatlar getireceğiz. Beş başlık demiştik ya, bu birinci başlığın alt dört başlığıydı. İkinci madde olarak irdeleyeceğimiz mesele, ikinci haftada Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse, müşriklerin talep ettikleri hüccetler, Peygamberlerden istedikleri mucizeler ve bu ayetlerin nasların tahrifi noktasında olacak. Üçüncüsü, ayetlerin ve burhanların ve mucizelerin tek başına beşer için yaratılmışlar için hüccet oluşu olacak. Dördüncü başlık ise, e, ayetlerin kıyamet günü kullara e, yaratı, dünyada yaratılmadan önce alınan sözün kıyamet gününde aynı şekilde hatırlatılıp, bunun da tekrardan hüccet sayılmasıyla alakalı bölüm olacak. Beşincisi de hüccetin ikamesi için anlamak şart mıdır? Bu mesele üzerine olacak. Ve son dersimiz de Allah subhanahu takdir ederse mukaddimede de söylediğim gibi alimlerin bu meseleye dair sözlerindeki müşkilatlı, ihtimalli, kapalı lafızları ne yapmaktır kardeşler? Bunları irdelemek olacaklar inşallah. Dediğim gibi birinci başlığımız Allah azze ve celle Kullarına hücceti kat iyi bir şekilde ne yapmıştır, subut ettirmiştir. Kat iyi bir şekilde hücceti ikame etmiştir. Ve bunlardan birincisi az önce söylediğim gibi fıtrattır. Bu fıtratın da delili Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde 172. ayetten 174. ayete kadar olan kısımdır kardeşler. Wa'id aha da Rabbu kemin beni Adam min zuhurihim, senin Rabb'in Adem oğullarının zuhurlarından Adem oğullarının e, sırtlarından zurriyetahum zürriyetlerinden ve eşhedahum ale enfusihim onların nefislerine de şahitler kılarak elestu bi rabbikum dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela şehidna. Kalu bela deniyor ya hani çocukluktan beri kalu beladan adam beri Müslümanın. Kalu dediler ki bela. Tabii ki ne? biz buna şahitlik ettik. أن تقول يوم القيامه ان كنا على على هذا غافلين ta ki kıyamet günü demeyesiniz ki biz bundan gâfildik dünyadayken av taqulu ya da şöyle söylemeyesiniz innema eşrake aba una bizim babalarımız şirk koştular min qabl bundan önce vakunna zurriyetun min ba'dihim biz de onlardan sonra vakunna zurriyeten min ba'dihim onlardan sonra gelen bir zürriyettiz e fe tehlukunâ bimâ faalel Rabbi bizden önceki batıl ehlinin yaptığıyla bize helak edeceksiniz? Edeceksin demeyesiniz diyedir diyor. Ve kezâlike nufas âyâti ve Biz ayetleri böyle tafsilatlandırır, detaylı anlatırız ki umulur ki akleder de gerisin geri dönerler. Akide-i Tahaviyye'nin şârihi İbn Ebil İz el-Hanefi Akide-i Şeh yaparken, şehri uzun uzadı izahlar yaparken şöyle lafızlar sarf ediyor. Ve'lem, iyi bil ki anne minel müfessirin, müfessirlerden öyle insanlar vardır ki, ma'lem yezkursi vel kavli, bi'anne Allah'a istekraca zurriyete Ademe min zahrihi ve eşhedahum ala enfusihim, thumme a'adahum kette vel bagavi ve gayrihima. Te'alebi ve bagavi gibi bazı müfessirler, bu ayeti zikrederken Adem'in zürriyetinden Adem'in sırtından çıkardı diye zikretmemişlerdir. Şimdi ayeti tekrar okuyorum anlamanız için bu kelimelerin her birinin üzerinde duracağım inşallah. Allah ayette demişti ki: "Ahad rabbuke min benî Adem." Bak min beni Adem. Min Adem değil. Adem'den değil. Adem'in oğullarından. Min benî Adem min zühûrihim. Sırtlarından ve zürriyetihim zürriyetlerinden. Bazı müfessirler bunu zikretmediler. Yani Adem'den ve Adem'in zürriyetinden deseydi o zaman tekil ifadeler olurdu. Ama Allah ne dedi? Adem'den değil. Adem'in oğullarından o insanlar, bütün beşer. Adem'in oğullarından ve onların zürriyetlerinden. Arkalarından gelen devamlarından. Allah burada cem cemiyat ifade kullandı tekil ifade kullanmalı bir grup müfessir buna işaret ettiler ve o müfessirlerden bir grup mellem yezkurhu bunu zikretmediler bel zekere ennehu nasaba lehum ala rububiyyati ve vahdaniyyati şehidet biha okulehim ve basairi melleti rakabehallahu fihim ve gayrihi ve başka benzeri bazı müfessirler de bunu zikretmediler aynı şekilde Tekil lafızla ve onlar dediler ki Allah rububiyetini ve vahdaniyetini akılla, basiretle kullarına ikame etmiştir. Tevhitte akıl bu noktada yeterlidir dediler diyor bir grup müfessirde. وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ Müfessirlerden bir grup da bu bir ve ikinci Begavid ve talebinin zikrettiğimiz birinci görüşüyle beraber Zemakşeri'nin ve başkalarının e, naklettiği ikinci görüşü ikisini beraber zikrettiler. Müfessirlerden bir kısım. Kel vahidi vel razi vel kurtubi Fahrettin razi kurtubi ve e, vahidi gibi müfessirler. Lakin nasab el razi ancak diyor Fahrettin razi birinci kavli ehl-i sünnete nispet etti. Yani Begabinin ve Sa'lebinin söylediği sözü Vethani ilal mu'tezileti İkinci görüşü, ikinci ee, nakledilen sözü ise mutezile mezhebine izaf etti ki doğru olan da budur Razin'in dediğidir. Çünkü hüccetin mücerret olarak akılla sabit olduğunu söyleyen akılcı olan muteziledir İslam topluluğu içerisinde. Bidatçı mutezilelendir. Onlar söylemişlerdir. Diyor ki devamında akidetü tahaviyye şerh düşen diyor ki devamında ve la raybe yani bu sözlerin hepsinden sonra şunda şüphe yoktur ki. Enl ayete şüphesiz ki ayet la tadul ala kawil el birinci söze delalet etmez. Ani yani kastediyorum ki diyor enl akda kane min lahri adam yani alınan söz Adem'in sırtındandır. Manasındaki bir, birinci kavle zikrediyorum şüphe yok ki diyor ayet buna delalet etmez. Peki ayet neye delalet eder onun yanında? Allah diyor, وَاِنَّمَا فِيهَا اَنَّ الْاَقْضَ min ذُهُورِ بَنِي Adam. Adem oğlunun sırtından almasıdır. Yani Adem oğullarının hepsinden almıştır. Adem'den sadece almamıştır. Adem oğullarının hepsinden almıştır. Allah Adem dememiş, Adem oğulları demiştir diyor. Ve bunu ispat eden diyor, birçok hadisi şerif sabit olmuştur. Sonra devam ediyor sözlerine. Mesele çok önemli olduğu için, Akidetü tahaviyede bu mesele uzun yazılmış, uzun irdelenmiş. Diyor ki, bu ayetin bu noktaya delalet etmediğine birçok vecih vardır, birçok yön vardır. Birincisi diyor, min beni adem, ve la min adem. adem demedi, Adem'in oğulları dedi. İkinci burada buna delalet eden nokta, Min zuhurihim dedi, min zahrihi demedi. Tekil ifade kullanmadı, yani çoğul ifade kullandı. Üçüncüsü diyor, zürriyeti demedi, zürriyetuhum. Yani onun zürriyetleri gibi gene cemil çoğul bir ifade kullandı. Ve eşhedahum ala enfusiyim. Dördüncüsü de nefislerine şahitler kıldı. Gene çoğul ifade kullandı. Burada da gene Adem olmadı ve Adem'in bütün çocukları olduğu ortaya çıkıyor diyor. Ve beşincisi diyor. Şimdi buradan sonrası konumuzla alakalı. Buralar biraz Arapça logatıyla alakalıdır. Biliyorum biraz kafanızı karıştırdı. Ama e, bize Alimlerin sözlerini çarptırıyorlar, kesiyorlar, kırpıyorlar demesinler diye mecbur kalıp bazı bölümleri okuyoruz. Devam ediyorum. Konumuz da şimdi buradan sonrası alakalı olacak. Beşinci delaleti diyor. اَنَّهُ subhanahu. Allah diyor, اَخْبَرَ Haber verdi ki, اِنَّ حِكْمَةَ هَذَا الْاِشْهَادِ اِقَامَةُ الْحِجَّةُ عَلَيْهِمْ Şüphesiz diyor, onlara bunu, Allah'ın insanları buna şahit tutması, bu söze şahit tutması, Allah'ın onlara hücceti ikame etmesidir diyor. Li alla yakula yawmal kıyamet ta ki kıyamet günü şöyle demesinler in kunna an haza gafilin. Biz bundan daha önce gafildik. Vel hüccetu ma kâmet aleyhim bir rusul. Bakın bu söz çok önemli. Hüccet onlara şununla kaim olmuştur. Bir rusul, resullerle ve Fıtratla. fitratla Allah'ın yarattığı temiz fıtratla elleti fatru aleyha insanları yarattığı temiz hanif fıtrat. Ki hadisi kutsidi Allah azze ve celle inni halaqtu ibade erbadi hunafa ben kullarımı hanifler olarak yarattım ve talethumu şeyatin ama şeytanlar onların fıtratlarını bozdu. Şeytanlar tevhid'i şirke değiştirdiler diyor. Hadisi kutsidi Allah azze ve celle Subhanahu Teala ve diyor ki şu ayet ke mekalete Allah'ın dediği gibidir rusulen mubeshirin ve munzirin le yekune din nas Allah peygamberleri göndermiştir korkutucu ve müjdeleyici olacak ta ki peygamberlerden sonra insanların Allah hüccetleri olmasın. Altıncısı ise diyor Allah'ın insanlara şunu hatırlatmasıdır kıyamet günü in kunna yani biz dünyadayken bundan gafildik demesinler ifadesinde saklıdır diyor ve devam ediyor sözlerine Allah kendisine rahmet etsin yedincisi ise diyor Araf suresi 170. ayette ifade ettiği üzere evtakuru ya da şöyle demeyesiniz bizim babalarımız ortak koştular bizden önce biz de onların arkasından gelen kavmiz o yüzden bunu söyleyip de kıyamet günü hüccet getirmesinler diye Allah böyle yaptı diyor ve bu ayeti yorumlarken o kadar güzel sözler söylüyor ki Allah kendisine rahmet etsin. فَذَكَرَ حِكْمَتَنِي فِي هَذَا الْاِشْهَادِ Bu şahitlikte iki tane hikmet zikretti diyor Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَلَّا يَدَّعُ gafle, Ta ki insanlar gaflet iddia etmesinler. اَوْ يَدَّعُ taklid, Ya da taklit iddia etmesinler. gafilu la شُعُورَ لَهُ Gafil olanın şuuru yoktur. وَالْمُقَلِّدُ مُتَّبِعُنْ فِي تَقْلِيدِهِ لِغَيْرِهِ <gülüyor> Mukallit de, kendisinden başkasına itaat ettiği şey de onu taklit edendir. وَلَا <gülüyor> تَتَرَبْتَ بَهَاتَانِ الْحِكْمَةً Bu iki hikmet terettüp etmez, اِلَّا عَلَى مَا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةِ مِنَ الرُّسْ İşte bu iki haslet, yani gaflet, şuursuzluk hali ve taklit, basiretsizce, basiretsizce tabi olmak, bu iki haslet diyor, ancak şu adamdan hasıl olur ki o kişinin kendisine hüccet ikame olunmuş ama şuursuzluğu ve taklidi sebebiyle anlamamış. Çünkü diyor Allah hücceti o kavimlerin hepsine fıtrat ve Resullerle ikame etmişti diyor. Fıtrat ve Resullerle ikame etmişti. Allah kendisine rahmet etsin. Sekizinci delil diyor bu anlayışımıza Allah'ın ayetinden çıkardığımız bu anlayışa delil. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَى الْمُبْتِلُونَ Batıl ehlinin yaptıklarıyla mı bizi helak edeceksin? Yani diyor, "Tavauduhum bi juhudihim ve şirkihim li ma qalu zalika ve hu subhanahu inma yuhlikuhum bi mukalafati mursulihi ve tekzibihim. Ve kad akhbara wa Diyor ki Subhanahu Taala daha önce vaad etmişti ki insanlara, Allah rafil olan bir kavmi helak etmez. Onlara uyarıcı gönderir. Onlara korkutucu gönderir, ondan sonra helak eder. İnsanlar da diyor, bunu hüccet getireceklerdi ki din günü, Ya Rabbi bizden önce batıl ehlinin yaptığı ve bizim taklit ettiğimiz şeyle bizi helak etme diyecekleri için diyor, Allah Resulleri gönderip onlara hücceti subut ettirdi, bu yüzden azaba soktu. O ayeti kerimede anlattı insanlara. Ve dokuzuncusu diyor, Enhu subhanahu ashatt kullu wahidin ala nafsi enhu ve khalikuhu. Her nefis bilir ki Allah onun yaratıcısıdır, Allah onun rabbidir. Ve Allah'ın kitabında bunun çok delili vardır. Her nefis bilir bunu diyor. Ve in sa'althum men halaka's semawati ve'l ardi la Eğer onlara sorsan yerleri ve gökleri kim yarattı diyecekler Allah. Lokman suresi 25. ayet. Fe Bak buraya dikkat. Ayette demiş diye Bakara A'raf 172'den 174'e kadar Allah nefislerini buna şahit tuttu onların diyor ki işte Allah'ın nefislerine şahit tuttuğu ırçet budur yani Allah azze ve celle'nin subhanahu ve taala'nın yerleri ve gökleri kim yarattı diye sorduğunda insanın fıtraten Allah'tır demesidir diyor. Allah'ın onlara ikamet ettiği budur diyor. Bu yeterlidir Allah'ın vahdaniyetini tevhidini bilmek için diyor. Ve diyor bu şu ayetin mad madmunudur. Kapsamı içerisindedir. <gülüyor> Peygamberler diyor kavimlerine bunu hüccet getirdiler. İbrahim suresi 10. ayet. Yerleri ve gökleri yaratan Allah hakkında şüphe mi vardır? E şimdi zaten e, inanmayan bir kavme siz yerleri ve gökleri yaratan Allah hakkında şüphe mi vardır diye bir hüccet getirmezsiniz. Peygamberlerin bu ücreti getirmesinin sebebi zaten kavimlerin bunu ikrar ediyor olmalarıdır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle de o kavimlere, Resuller ve kitaplarla o ücreti ikame ettiği için peygamberler onların dine sokmuş olduğu tahrifleri ve şirkleri nehyetmek için geldiler. Artık ısrar edince de Allah'ın azabı ve cezası, ahiretteki azabı ve cezası dünyada peşiyle onlara ne yapıldı kardeşler? Takdim edildi. Ve sonra diyor ki, وَلَا شَكَّ Şunda şek şüphe yoktur ki. اَنَّ bir بِرْرُبُوبِيَّتِ rububiyeti. Allah'ın rububiyetini ikrar etmek nedir? Allah her şeyi yaratandır, Allah her şeyin rızkını verendir, Allah her mülkün sahibidir, Allah azze ve celle işleri düzenleyendir. Bu Allah'ın rububiyetidir, fıtratla herkes bilir bunu. Diyor ki, rububiyeti ikrar etmek emrun fıtri, fıtri bir iştir. Yaratılıştan herkesin fıtratında vardır. Şimdiki sözlere çok çok dikkat. Altını defalarla çizerek okuyacağım şimdi. وَالْشِرْكُ حَادِثٌ تَارِعُونَ Şirk sonradan çıkmıştır diyor. Asıl tevhiddir. Adem'in ilk tevhid üzere olduğu gibi. وَالْشِرْكُ <gülüyor> حَادِثٌ Şirk sonradan hadis olmuştur. وَالْأَبْنَا تَقَلَّدُوهُ anil الْآبَى Asıl tevhid olduktan sonra şirk hadis olunca sonradan ortaya çıkınca Çocuklar babaları taklit etmiş ve şirki bir sonraki nesine miras bırakmışlardır. Şirki önceki nesiller sonraki nesillere miras bırakmıştır. Ve i'da ihtetci kıyame. Eğer onlar kıyamet günü hüccet alırsalar, bi annel a'be aşraku, babalar şirk koştular. Vanahnu carayne a'la adetiim. Biz de onların yolları adetleri üzere gittik. Keme yecrinl nasıl a'la adeti a'be İnsanların babalarının adeti üzere gittiği gibi, filmata imi valmela bisi valmesekin. Bu insanların fıtri bir işidir. İnsanlar elbisede, yemekte, meskenlerde babalarının yolunu takip ederler. Dinde olduğu gibi. Yuqalilohum, <gülüyor> onlara denilir ki: En tüm kuntun muhatirfine bissani muqirriim. Siz bu şirkinizle beraber Allah'ın yaratıcı olduğunu itiraf ediyorsunuz. İkrar ediyorsunuz fıtratınızla. Bir anla Allah harabukumler sharike lahu. Bu fıtrak ki Allah'ın vahtaniyetini ve orta olmadığını beyan ediyor. Vakat şehidtun bizelik, buna da şahitlik ettiniz. Ala enfusikum nefislerinize daha önce buna şahitlik etmiştiniz. Fáinna şahadat almari ala nefsihı, hiy ikrarhi bişeyin, leyse illa, qal Allahu Teala. Diyor ki şüphesiz ki bir kişinin nefsi alehine şahitliği o şey ikrar etmesidir. E fıtrat da bunu ikrar edince rububiyeti ikrar, ul uluhiyeti ikrarı gerektirmiştir diyor yani. İ İmam Taha'vin akidesini şerherden şari. Ve ayeti getiriyor. E, Nisa suresi 135. ayeti getiriyor. Ve ardından diyor ki lehucete <gülüyor> maahu. Bunun dışında artık hüccet yoktur. Bi hilaf ittibaihim fi al-adat siz dünyevi işlerde taklit ettiğiniz gibi babalarınızı şirkte de taklit ettiniz ve bu şirkte ise dünyevi maslahatlarınız gibi bir maslahat da yoktu fe ma ve innahu kana oysa ki bu sizin nefislerinizde daha önce hiçbir e, e, dünya ve yerler gökler yaratılıp insanlar buraya gönderilmeden önce ruhlar aleminde Allah sizi yarattığında ve sizden bu sözü aldığında ikrar ettiğiniz şeydi diyor. Ve siz bundan ne yaptınız? Ve udulekum fihi siz bundan yüz çevirdiniz. Anis savabi doğru olan bu şeyden diyor. Ve bu şekilde sözlerini tamamlıyor. İbni Kesir Rahimeoğlu şu hadisi naklediyor. Bu meseleyle alakalı olarak diyor ki İmam Ahmed naklediyor müsnedinde. Ee, Enes İbni Malik radıyallahu anhudan anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem yukalilirracilu min ahlin nâr yevmel kıyâme. Cehennemden adam biri çıkartılır kıyamet günü ve ona denilir ki e râite lew ma leke mâ alal ardi min şey'in ekunte muftediyen bihi eğer dünyanın üzerinde olan her şey sana verilseydi şu azaptan çıkmak için onu fidye olarak verir miydin? dedi ki der ki evet keşke olsa da versem. Feyakul kat arattu min ehwanu min Allah diyecek ki ben senden daha azını istedim. Kat akaztu aleyk. Buraya dikkat. Ben senden şunu aldım. Fi zahri Adem'in sırtındayken senden şu sözü aldım. tuşrik bir şey e. Bana hiçbir şey ortak koşma. Fe sen bundan yüz çevirdin illa tusrike bi ve bana şirk koştu. Ravahu şeyhan Bukhari ve Müslim bu hadisi nakletmiştir. Allah Azze ve Celle'nin bu, bu hadis açıkça gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'nin ruhlar aleminde insanlardan aldığı söz ona şirk koşulmamasıdır. Bu da uluhiyet tevhidini ta kendisidir. Zaten rububiyeti ikrar etmek dediğimiz gibi emrun fıtri bir iştir. Yaratılışta olan bir iştir. Uluhiyetin ikrarı ise bu hadiste ve bu ayete dair alimlerin yaptığı yorumda olduğu üzere Buna imansa dediğimiz gibi olmazsa olmazlardandır. Allah Azze ve Celle subhanahu wa ta'ala bu konuda fıtratla kullarına ne yapmıştır kardeşler? Hücceti ikame etmiştir. Ve bu fıtratla hüccetin kaym olduğuna dair bir başka delilde Ebu Hureyre radiyallahu anhunun Resulullah'tan naklettiği şu hadistir. Kullu mevludin yûled alal fıtrati Her doğan fıtrat üzere doğar. O fıtratı da Allah az önce hadisi kutsi de anlattı. Yani hadisin içerisinde Allah'ın sözünde Allah bunu anlattı. Ne demişti? Allah senden Adem'in sırtında söz almıştı. Ona hiçbir şey ortak koşmayacaksın ama sen yüz çevirdin ve ortak koştun buna. Allah her çocuğu fıtrat, tevhid, hanif fıtratı üzere do dünyaya getirir. Bir başka rivayette alehe dil mille diyor. Alel fıtra ifadesi var ya, bir başka hadisin rivayetinde lafzında <gülüyor> bu din üzere Allah onu yaratmıştır. Tevhid dini üzere, uluhiyet tevhidini birlemek, Allah'ın varlığını birlemek üzere Allah onu yaratmıştır diyor. <gülüyor> anne babası ya onu Yahudi yapar, ya onu Hristiyan yapar ya da anne babası onu mecusi yapar gene revahü şeyhan Ebu Hureyre'den İmam Bukhari ve Müslim sahillerinde rivayet etmişlerdir. Gene Allah Azze ve Celle'nin fıtratla kullarına hücceti ikame bir başka deli İmam Müslim'in sahihinde İyad İbn Himar'dan naklettiği şu hadis-i şeriftir. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnni inni halaqtu ibade hunafa şüphesiz ben kullarımı hanifler olarak yarattım. Fecaethumu şeyatin. Şeytanlar onlara geldiler. Fehtalet humu andinihim. Dinlerini onlara değiştirdiler. وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ Benim onlara helal kıldıklarımı onlar onlara haram kıldılar. Veya Allah, başka bir rivayette benim onlara haram kıldım mı onlar onlara helal kıldılar. Bu hadiste Müslim'in sahinde rivayet ettiği İyyad ibn Himar hadisinin davisi başka bir hadistir. Bu okuduğun ayeti kelime ve devamında naklettiğim bu üç tane İmam Ahmed'in müsnedinde, Bukhari Müslim'de ve Son hadiste Müslim'de geçmek üzere bu sahih delillerle beraber açıkça görülmektedir ki ve ortadadır ki Allah Azze ve Celle fıtratla vahdaniyetini, tevhidini, kullara, hüccetini bu yolla ikame etmiştir. Devamında kevni ayetlerle Allah Azze ve Celle'nin ikame etmesi babı var. Mesele uzayacak. Dört alt başlığı uzatamıyorum. Ders de uzadı. Bir dahaki haftaya bırakıyorum inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahri davana enel hamdulillahi bihamdik